Sevgili dostlar, Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün de birlikteyiz, canlı yayındayız. Ben Ercüment Gürçay, yayını size ulaştıran sevgili arkadaşım Feryal ile birlikte hepinize radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. E, programa 2000'de e, Weimar'da bir e, klezmer workshopunda bir kayıtla başladık. Muammer Ketencoğlu ve e, Orhan Osman'ı dinledik. E, bir Marcos Van Vakaris şarkısını birlikte... Manasajı Takis. Pardon. Pardon Manos Acıdaki şarkısını birlikte yorumladılar. Kanatsızdır Kartal'ım şimdi. Bugün programda sevgili arkadaşım Muhammed Ketencoğlu konuk oldu. Evet anladığınız gibi buradayım. <gülüyor> Yaklaşık 25 yıldır Açık Radyo'da inatla sürdürdüğü bir program var. Belki birçoğunuz takip ediyorsunuzdur da. Biz de 30. yılı tamamlıyoruz yakında. Aynen yani evet, 30. Amel? yılı içinde bir Yapacağız. şeyler yaparız. Evet. Ee, nasıl oldu Muammer? Yani Açık Radyo'nun kuruluşundan nasıl haberdar oldun? Bir o günlere bir döner misin? Valla şimdi o günler çok e, güzel günlerdi. Yani, yani bu günlerinde kendine göre güzel güzellikleri tabii ki var. Evet. Ama o günler e, çok özel günlerdi. 90'ların başında Türkiye'deki hı. uyanış süreci e, büyük bir imge kazanmıştı. Açık Radyo gibi pek çok kurum o günlerde ortaya çıktı. Ne bileyim Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden tutun da yani aklıma gelmeyen bir sürü <gülüyor> sivil toplum kuruluşu e, o dönem e, hayata gözlerini açtı. <gülüyor> Valla Açık Radyo olayı nasıl oldu? 95 yılına kadar ben çeşitli radyolarda e, programlar yaptım. Yani özel radyolar işte 91 yılında ee, ...yayına başladıktan sonra... ...çeşitli radyolarda... E... Sürekli yayınlar mıydı? Tabii tabii yani haftalık Hı -hı. programlar yaptım Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Hürefem vardı sonra kapandı. Hı -hı. Ee, Mavi Radyo vardı... ...uzun Hı -hı. süre Hı -hı. orada devam ettim. Ee, yani zaten... Bu, ...bu süreçte bir sürü radyo açıldı... ...kapandı Hı -hı. hani hayatta kalan... ...devam etti. Bugün Hı -hı. de... ...devam edenler var o zamandan. Hı -hı. Ee, neyse dallandırıp... ...budaklandırmayalım konuyu. 95 yılına geldik... <gülüyor> Ben böyle yaz vakti eski bir radyom var, dünelden yüksek kaldırımdan alınmış. Karıştırırken böyle ilginç Hint müzikleri, efendim Küba müzikleri filan çalan hmm. ama hiç konuşma olmayan bir radyoya denk geldim radyoyu karıştırırken. Hmm. Orada kaldı yani İbra orada kaldı, hep onu dinler dinler oldum. Allah Allah hiç şey yok, konuşma yok. Ya da ben denk gelmedim. Sonra aynı istasyonda e, Kasım ayında baktım ki konuşmalar başladı. Ömer abinin o sesini ilk kez duydum. O muhteşem e, sıcacık sesini. Evet. Açık Radyo diye bir radyonun varlığından o şekilde haberdar oldum. Aynı gün artık Kasım'ın 15'i mi 20'si mi hı hı. E, bir şekilde buldum telefonlarını. Onu da hatırlamıyorum tam. Hı hı. Aradım ve karşıma sevgili Cem Madra çıktı. Hı hı. E, durumu anlattım dedim ben e, deli bir müzik severim hem de müzisyenim. E, dünyanın bir sürü yerinden müzik topluyorum ama işim Balkan müziğidir. Hı hı. E, çok ha, çok hafif kekemedireceğim. Tanışmadıysan bilmezsin. Hayır, hemen Hoş geldi dedi. Çok güzel. E, o gittim o gün yüz yüze görüştük Cem'le Ömer böyle de tanıştık. Radyon, gün bugündür. Radyonun ilk yeri miydi? Haber yeri tabii, miydi? Tabii. Hı -hı. Programın ee, Tunan'ın Beryanı o günden beri kullandığım bir Aynen. Öyle bir başladık şey. öyle gidiyor. Çünkü e, hani Tunan'ın bu tarafı anlamında Beryanı evet. e, tam olarak benim hakim olduğum coğrafyayı anlatıyordu. Hı -hı. Ama bütün dünyaya açık bir program tabii yapıyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Yani tamam. e, sonuçta bir isim koymak zorundasınız. Doğru. Ee, ama yine de hani temel alanım Balkan müziğidir. Hı. İlk programı hatırlıyor musun Muammer? İlk programı hiç hatırlamıyorum böyle. <gülüyor> e, ama sanki yani zorluyorum belliymiş o, o günlerde sanki baygınmışım yani <gülüyor> <gülüyor> kendimde değilken program akşam, yapmışım gibi. Akşam oturdum hesapladım abi y 25 yıl yani yılda e, 52 tabii. program olsa 1300 program filan yani. E, bu bayağı bir inat işi muammer. Yani Valla ben senin yani iki kelimeyle hani anlatmam gerekirse tutku ve emek. Hakikaten gerçekten hem radyo programcılığında hem e, yani müzik çalışmalarında e, bu iki kelime seni özetliyor abi. Şimdi yani, tutku dediğin şey inadı da getiriyor aslında. E, tabii tabii. Gerçekten yani, evet. tutkuluysan e, yaptığın işi seviyorsan inat ediyorsun. E, evet, evet. Ama şunu söylemek lazım. Açık Radyo'nun e, açıldığı günlerle benim ee, ne diyelim hani Hı -hı. sembolik anlamda hani soyut anlamda açıldığım günler hemen hemen eşit. Bir, bir, yani bir, aynı bir, zamana bir. denk düşüyor. Doğru. O bakımdan çok şanslı hissediyorum kendimi böyle bir ailede. İşte e, Ömer bir. abinin deyimiyle yüz bin kişilik partinin evet. düzenleyicilerinden e, olmanın mutluğunu kesinlikle. yaşadım o gün bugündür. Kesinlikle. Ee, yani kesinlikle seçkincilik anlamında değil mi? Bir, bir ayrıcalık hissettim. Çok doğru. Çünkü burada ...her program için... E, ...yüzlerce insan... ...oturuyor, emek veriyor... ...araştırıyor, hem de okuyor... E, ...birlerini davet ediyor... ...yani aklınıza gelen veya gelmeyen... ...birçok konuda program var doğru, burada... Doğru. E, ...dolayısıyla... ...bütün arkadaşlar, bütün programcılar... ...geçmiş, şimdi... ...bu arada Cüneytçi ben oyununu da... Ya ...analım, evet. o yüzden gelemedim ben... ...2 hafta önce seninle birlikte yapacaktık... Ya. ...Sarkis Çerkezoğlu... E, ...programını ama o gün ben tek başıma yaptım. Ama 2011'de yaptığımız bir kaydı dinlettim o gün. Sarkis Usta'nın Açık Radyo'da hatırlıyor musun? Tabii ki. Türküler söylemişti tabii ki, yaşam hikayesi. Onu ben bir kez daha dinlettim. Açık Radyo'nun böyle bir şeyi de var bizim için. Yani ne diyeyim... ...hem hafızamız... Tabii ...hem şimdi nefes aldığımız da yer. Buradan çok faydalandık ben. E, evet. Yani birçok... E, ...derleme antolojinin kayıtlarını... E, ...burada teknik olarak hani hazır hale Doğru, getirdim. Aynen. İşte bu bizim Lozan Mübadilleri Vakfı'nın yayınladığı iki tabii. çalışmayı burada yaptım. Artı İzmir'de görme engelliler için yayınlanan bir aylık dergimiz var. Arkadaş diye. Hı hı. O arkadaş dergisinde benim bir köşem var. Bir, bir ülke bir şarkıcı. Hı hı. Onu da her ay burada kayded kaydediyorum. Yani açık radyo yalnız e, açık radyo severlere değil başka Doğru. akla gelmedik bir sürü yere de katkı Kesinlikle. sağlıyor. Ya bir okul gibi olduğunu düşünüyorum ben Açık Radyo'nun ben her, Yani sen program yapmaya başladıktan beri radyonun takipçisiyim. Ne bileyim bugün sahip olduğum e, örneğin Yeşil Düşünce'yi ben Açık Radyo'da tanıdım. Yani Ömer abinin o sis çanı gibi ee, tekrar tekrar iklim meselesi iklim meselesi dediği gün günlerden bugüne yani, yani o da mı inat inat zaten evet evet yani, yani bilgiden kaynaklanan bir inat Aynen. radyoculuğu burada öğrendim abi yani bugün işte 120. programımı yapıyorum ilk programı inan yani dedim bu iş olmayacak galiba buradan çıktığımda ama yani her anlamda destek gördüm. İşte, i̇şte ben bugün, de o yüzden hatırlamıyorum galiba evet, ilk yaptığım programı. Ya, bugün de bir sürü eksiğim var ama yani ne bileyim canlı yayında olmanın keyfini yaşıyorum. Yani ve dediğin gibi hakikaten zor bir iş bu. Mesela ortaça Aydınoğlu bizim program yapmaya başladı burada. Herhalde 10-15 program olmuşur Ya diyor, ne zormuş yani bir saat gibi düşünülüyor ama bunun ön hazırlığı emin ol bütün haftaya yayılıyor ve... Ben burada müziği öğrenmeye başladığımı da hissettim muammer. Yani programı hazırlarken okuyorum, araştırıyorum, sana soruyorum. Ne bileyim ben? Böyle bir okul işlevi Hepimiz de var. Hepimiz bilenlere soruyoruz. Tabii. Ee, yani, evet. Hani kendi Aha. alanlarında uzman olan insanlara soruyoruz. Aynen, aynen. Ee, ne bileyim Güven Bey'in o birbirinden Tabii, ilginç konularını takip kesinlikle. ediyoruz. Ee, her gün. ...dünyada ne olup bitiyor... ...hiçbir Kesinlikle. radyo kanalında ...hiçbir ajansta kolay kolay Tabii. rastlayamayacağınız... ...haberleri biz buradan dinliyoruz. Tabi yani Cemal Ünlü'den Taşblak Dünyası'nı... Ha ...dinliyoruz. Yani. Ne bileyim işte şimdi Ortaç bize... ...Tango'nun büyülü dünyasını açıyor Çok güzel program Ortaç. Hı. Gerçekten çok evet, güzel. Evet. Buradan dinliyorsanız Hazırlanıp çok. sunuyor programı. Selam. Sıcacık bir insan. Evet aynen, aynen. Bir şarkı daha dinleyelim mi Amercim? E, öncelikle edelim. bu şeyi anlatayım size. Weimar'da Weimar, evet. yaptığımız... İlk ...konser... Hı. Harika bir atmosferdi. Ee, Ağustos 2000'de 2000. e, Brave Old World topluluğuyla e, Klezmer, Yunan müziği ve Türk müziği arasındaki ilişkileri araştıran bir workshop yaptık. E, Workshop'un son günü hem öğrenciler hem de biz hocalar e, ortak bir konser yaptık. Hı hı. Yaklaşık 1200 kişilik bir kiliseydi. Doluydu tabii ki. E, yüksek tavanlı o bildiğimiz kilise ortamı. Hı hı hı. Çok Parlak olmasa bile kayıt sanıyorum fikir vermiştir. Bu da kanatsız bir kartalım şimdi. Manosajdaakis. Manosajdaakis ve Nikos Katzos şarkısıydı. Hı hı. Ee, sevgisiz, neşesiz filan diye devam ediyor, Öyle dokunaklı bir parçaydı. Şimdi, şimdi ne dinliyoruz? E, sarılı yazmayı, sarılı yazmamı yırtar ağlarım. Bu bir kadın türküsü. E, 2006 da. Oyun Atölyesinde Kadıköy. Ee, evet, e, yapmışız bu konseri. Hı hı. Özel kayıtlar getirdim sana. Tamam, eyvallah. Ben kendimi çalmayı çok sevmiyorum, biliyorsun. Bana değil, hepimize. Ee, Gülcan Kaya, TRT İstanbul Radyo Halk Müziği Sanatçısı, e, vokalde. Hı hı. Rahmi Göçmen, darbuka da. Çok güzel. E, Bendirdi daha doğrusu. E, ben de akordiondayım. E, bu Kütahya Türküsü'nü çok severek çaldıydık zamanında. Umarım siz de beğenirsiniz. Peki Muammerke Tencoğlu Gülcan Kaya'dan dinliyoruz. Rahmi Göçmen de e, Vurmalı çalgısıyla eşlik ediyor. Sarı yazmamı yutar ağlarım. <gülüyor> I'm mm not -hmm. Colu ve Gülcan Kaya'dan bir Kütahya türküsü yorumu dinledik. Sarılı yazmamı yırtar ağlarım. Bu arada Muammer bizim sevgili Kerim ve Selim Altınok bir mesaj yazmışlar. Evet. Sizleri kardeşlerime selam ederim. keyifle radyo başında dinliyoruz ve yapıyoruz. Aynen. <gülüyor> Peki bu radyo programcılığı sırasında başından geçen ilginç şeyler olmuştur. Onlardan da kısaca söz eder misin? Valla e, bu hikayeler aslında 20. 20. Ee, yıl kutlamasını da anlattım dinleyiciye ama eminim bambaşka dinleyici vardır şimdi evet. karşımda. Yani iki ilginç olay geldi başıma. Bir tanesi e, hani temelde Balkan müziği olmakla birlikte dünyanın her tarafından müziği açık olan bu programda bir gün duydum ki <gülüyor> Küba'dan bu Küba'da dostluk derneği falan var bilirsin. Hı hı, ee, onların organizasyonuyla bir müzisyen gelmiş dediler. Kulaktan kulağa öyle bir bilgi geldi bana. Hı hı. Aman işte e, şey yapalım, gitarıyla gelmiş, gelsin çalsın, hem muhabbet edelim filan diye bir de İspanyolca şey bulduk. E, sonra nedir dedim ismi? Silvio Rodriguez dediler. İnanılmaz. E, tanıyorsun Silvio Tabii Rodriguez ki, biliyorsun. Ya, yani. E, Akın'la bir program yapmışlar. E, ben kulaklarıma. Yani Silvio Radrigez geliyor Türkiye'ye. Yani, e, Kimsenin haberi yok. Nuevo Kansiyon hareketinde yer almış. Küba müziğinin e, temel taşlarından. Çok özel bir e, müzisyeni. Çağdaş Küba müziğinin. Hı hı. Hala yaşıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet, yani o, en az 30-40 tane albüm yaptığını biliyorum. Hı hı. Şeyle ile filan çok iyiydi hı hı. E, ilişkileri. Hı hı. E, çok heyecanlıyım filan. ...zaman geldi... ...böyle 16-17 yaşında bir çocuk çıktı karşımıza... ...Allah Allah... ...yani sen dedim yani... <gülüyor> e, yani ...doğru mu... ...Silvio Rodriguez evet... E, ...dedim... E, ...yani kuzeni filan mısın... ...ya da ne bileyim e, herhalde bildiğimiz... Rodriguez? yalnızca isim benzerliği dedi... ...ama hmm. çok tanırım çok... ...yani yakından tanırım ve severim... ...benim hocam olmuştur kendisi filan dedi... Çok güzel. ...yani öyle kendi içinde bir... E, ...şoktu benim için... Başka bir şok ee, Berlin'de. Bu arada ben e, Tunanın biri yanın için dünyanın gittiğim yerlerinden hep bağlandım yani e, Hı -hı. kayıt program mümkün olduğu kadar Hı -hı. koymuyorum. Hı -hı. E, ya telefonla bağlanıyorum. E, ne bileyim hani genellikle Hı -hı. nereye gidersem yeni Delhi'den efendim São Paulo'dan e, Tel Aviv'den. E, Bulgaristan'dan birçok kez Yunanistan'dan e, bağlandım <gülüyor> buraya. Ne bileyim e, Brezilya'da saat yediydi mesela sabah. Kalktım bağlandım programı yani albümümü sundum. <gülüyor> Buradaki arkadaşlar çaldılar. E, bir seferinde de işte Berlin'deyiz. E, bir konser nedeniyle oraya gitmişiz. Kanal kıyısında çok hoş kahvaltı mekanları var. ...gayet gevşemişiz, ee, kahvaltımızı yapmışız... ...yarım saat sonra da... E, ...program var. İşte otururken falan böyle bir... ...hareket oldu çevremde... ...ne oluyor falan derken... E, ...aslında hiç kucağımdan ayırmam... Ka ...çantamı yanıma koyacağım tutmuş. Hmm. Birisi çantamı kapıp gitti. Hmm. Programa 20 dakika var. Ondan sonra... ...ayrıntıları atlayalım... ...eninde hmm. sonunda işte bir Alman... E, Bisikleti, e, bisikletin önüne geçti. Bisikletti çünkü hırsız. Hmm. Bisikleti e, devirdi ve o hırsızı yakaladık. Berlin'de vula vula vula yine bir Türk buldu beni. Güzel. O da bir Türkmüş. Bisikleti de çalmış falan. E, yani çok e, ben bu programı yapabilecek miyim falan diye düşündüm. Programa 5 kala filan, Çanta geldi geriye. Çok Biz güzel. de programımızı yaptık. Güzel. Ya çok hikaye vardır böyle de, hı. yani şimdi ilk aklıma gelenler. E, Tabi bazen çok e, sıkıntılı, üzüntülü günlerim oldu. Mutlaka kaybettiğimiz o, dostlarımız oldu mesela. Tabi. Ceben oyen gibi. Aynen, şimdi. aynen. Yani şimdi ya kendi içimden de sıkıldığım evet, zamanlar oldu. Biliyorum. Ama radyoculuk e, bir istikrar gerektiriyor. E, gerektiriyor. Kalkıp hı hı. programını yapıyorsun. Aslında Diyorum. iyi bir şey de. E, seni de toparlıyor. Hı hı. Ama ben e, yapaylıktan hiç hoşlanmadığım için hani kötüysem de evet. e, sesime o kötülük ya da karamsarlık neyse o e, keyifsizlik illaki yansıyor. Evet. Makine değiliz. Böyle programlarda yaptım yani. Hı. Belki de yapacağım da yani. Evet, Hayat evet. böyle. Doğru. Hayat sürüyor bir biçimde. Ben seni ilk kez Feriköy'de dinlemiştim. 1991'de muammer. iki arkadaşınla birlikte akordiyonla Evet, Şubat Doğru, doğru, doğru. Sonra sen birçok grup kurdun. Benim mesela ilk aklıma gelen Kompanya oldu. İvi Dermancı ve... Şimdi e, aslında... Bir bahseder misin bu grup belki, çalışmalarından? Yani uzun süre bu e, Dino'larla, Dino ve Rena'yla Rena, çalıştık hı. aslında. 90'lı yılların başında. Sonra hı hı. yeryüzünün yedi rengine başladım ben. Evet, onu biliyorum. Harbiye'de çok... Nefis konserler. Dünyanın evet. dört tarafından halk şarkıları çaldık. İşte hı hı. o sene çevremizde kimler varsa, Et Etiyopyalısından Almanından tut. Ee, evet. Bizim hatırlıyorum. İstikrarlı katılımcılarımız vardı burada. Birçoğunu atlayacağım. diyeceğim Tabii tabi ki o zamandan. Tugay Başar. Aştadık. İberya var. İberya. Daha başka bir sürü arkadaş var. Tugay var. Tabii tabi. Başar hı. var. Şölen gibi olurdu hatırlıyorum ben. Bahar aylarında. Aynen. Harbiye'deki, şimdi yıkılan o... E, i̇şte o e, çalışmalar iki tane grup ortaya çıkardı aslında. Bir tarafıyla hı hı. E, İvi Dervancı, e, Orhan, Orhan Osman, Osman. Efendim, daha sonra Stelio, Stelio katıldı. Hı hı. E, onların katıldığı kompanya Ketencoğlu. Ketence 2003'ten sonra da Zeybek Topluluğu olarak adını değiştirdik. E, Yolumuzda devam bugün. ettik. Biliyorum. Devam ediyoruz hala. Tabii tabii. Evet. Hatta e, Almanya'ya gireceğiz. 8 Eylül'de orada konserimiz evet, onu var. Geri gelmişken Hı -hı. söyleyelim. Tamam. şehrinde Tamamen e, Bergama türküleri çalacağız. Tamam. Bergama e, tapınağının sunağı ile ilgili bir güncel sanat işinin Süper. parçası olarak. Şöyle yapalım mı o zaman Muammer? Balkan yolculuğuna geçmeden. Bu Zeybek topluluğuyla 2014'te Atina'da yaptığınız bir konserden bir şarkı dinleyelim Doğru. E, bu parça... Birçoğunuzun bildiği bir parça Edremit'in gelini benim çok sevdiğim bir parça. Ee, Paliofaliro, Atina'nın Atina'nın belediyelerinden biri, Paliofaliro belediyesinin konser salonunda e, yaptık bu e, konseri. Hı -hı. Sonraki parçada oradan ama ilkini bir dinleyelim tamam. Edremit'in gelini. Tamam, dinliyoruz. graduate 94.9'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün konum 25 yıldır Açık Radyo'da program yapan sevgili arkadaşım ustam Muammer Ketenci oldu. Bu arada Muammercim bu Balkan yolculuğunu konuşmaya geçmeden önce Ayşe Günaysu bizim ihad eden arkadaşımız sana ve Muammercime çok selam tatlı insan buradan bir de Ayşeciğim Cemal de bir isteği var şöyle yazmış damat alayı isterdim ama yani, yani Yüğüm olmasa döverim diyeceğim ona ama. <gülüyor> Kolay gelsin diyor orada. <gülüyor> Kuşaklarım. Eyvallah. Şey bu Balkan yolculuğuna devam edelim mi? Bu, e, şimdi yeryüzünün yedi rengi yedi e, projesinin işinden çıkan gruplardan bahsediyorduk. <gülüyor> evet. Zeybek, Zeybek topluluğu devam ediyor zaten. Hı -hı. Balkan yolculuğu da devam ediyor. Hı -hı. Küçük bir ara verdik 2006'da. Aydınç, Nevzat Matajı'yı trafik kazasında kaybettikler evet. sonra. Çok, evet. Ama şimdi Devam ediyor. Pek evet. çok konser yaptık. Sakit'le. Ee, dört, evet Sakip Son sakip, Gelen'le devam ediyor. Dört tane albüm yaptı e, Balkan Yolculuğu Hı -hı. çeşitli zamanlarda. Hı -hı. E, onlarla da konserlerimiz devam ediyor. Yani bu sene birazcık azaldı evet. ama artacak diye umuyorum. Hı -hı. Hı -hı. E, onun dışında 2006'da bir Kadın sesleri Topluluğu. ...kurdum biliyorsun. Evet, Troyesi Dostlar Korosu'nun... <gülüyor> <gülüyor> ...kadın bölümüyle birlikte. Yaklaşık iki, iki buçuk sene... ...devam ettik ama... <gülüyor> e, ...yeterince... ...destek bulamadık evet. projemize. <gülüyor> Aslında çok... ...yaratıcı, harika bir projeydi... ...ve çok keyif oluyordum. <gülüyor> e, ama... ...her şeyle... ...mücadele edemiyoruz bazen... Do e, ...kabul evet. edip... Yük, yüklüyor. Geri çekilmek şey, gerekiyor. Doğru, Ama o, o zamandan kalan bir ahtım vardır. Evet. Bir sözüm vardır. Hani Kadın Türküleri albümü e, projesi Aha. umuyorum ki evet. sonbaharda o işe koyulacağım. Umarım. Bak, bizim Server topuz da mesaj yazmış. Şey diyor. Kadın sesleri devam etmeli. Nefis olur diyor Server. Keşke. <gülüyor> Selam söylüyoruz ona da. Tamam. Selamlar. Server. Yani sen bayağı Interaktif program yapıyorsun ben. Yani alışkın vallahi. değilim böyle şeyler. Böyle program evet. sırasında birileri yazacak ona şey, cevap vereceğim falan. Programa gelmeden önce... ...yani hatta pazar gecesine itibaren... ...WhatsApp üzerinden bildiğim dostlarıma... ...hatırlatıyorum programı. Söyleyeceği olanda fırsat olursa işte böyle. Ee, evet. Bir parça daha dinleyelim mi tamam, istersen? Tamam iyi olur. Yine Zeybek topluluğu değil mi? Ee, evet aynı konserden Atina. Hmm. E, 2014-14 Mart... Tuğba değil mi şey? Tuğba e, Söyleyecek bu Vay parçayı. Çok güzel. Zeytin dallarında tabakam kaldı bir e, Silifke türküsü. Arkasından da e, Kıbrıs Seybey'ini bağlamışız. Tamam. Kıbrıs Seybey diyoruz ama Kıbrıs'ta bilinmiyor biliyor musun? Öyle Öyle, yani evet. vakti zamanında o parçayı derleyen Hı -hı. adına Kıbrıs Seybey demiş geçmiş. Kıbrıs'ta bilmiyorlar. Ee, sana boşuna abi şey <gülüyor> müzik arkeloğu arkelo demiyoruz abi. Yani evet. Dinliyoruz. Tamam. Peki Muammercim, yani Türkiye'de de yurt dışında da hani kend hani kuruluşuna öncülük ettiğin gruplar oldu ama yani birçok müzisyenle ve müzik topluluğuyla da birlikte müzik yaptım. Kısaca onlardan da söz edebilir misin? Türkiye'de ve yurt dışında kimlerle sahne aldın? Valla Türkiye'de e, yani kendimiz gibi insanlarla e, ortak işler yaptık. Yani e, ben hani piyasa müzisyeni olmadığım için. Ee, hani stüdyo kayıtlarına falan çok fazla gitmedim. Sevdiğim, Hı. değer verdiğim arkadaşların kayıtlarına gittim. Hı. Hem başta yansımalarla evet. e, hem konserlerimiz oldu hem de e, albümlerde çalış çalıştık. Geçen hafta iki şarkınızı çaldım. Can Yücel için yaptığım programda. Eyvallah. Yollarda ve Akdeniz. Akdeniz. O, i̇kisi. Şen onunla başlayıp öbürüyle bitirdim. Şenol Bay Birola buradan evet. selam yollayalım. Hı. Hı. Selamlar. Ee, İnce tabi Cengiz benim. Cengiz Onural benim e, hani şey, sembolik anlamda baba diyorum ona Doğru. zaten. Çok İncesaz biliyorsun 2 Kasım'da Carnegie Hall'de çıkacak. Aynen, New York'ta. aynen. Yani evet. Onu da ben geçen hafta duyurdum ve İncesaz'la bitirdim şeyi. New York'ta e, kolay değildir değil yani. gerçekten. Yani. Büyük mutluluk. Kesinlikle. E, arkasından tabii Thedrakis'i e, saymak gerekir. Hı hı. Onunla iki konser birlikte olduk. Atina'da mı? Atina'da. Hı hı. Biri Atina'da, biri Livadia, Livadia. şehrinde. Evet. Ee, arkasından aslında pek <gülüyor> çok bu Brave Old World topluluğuyla iki workshop yaptık klezmer müziğiyle bağlantılı olarak ee, ondan sonra hmm. Fransa'da Ermeni Macar hmm. müzisyenlerle ve e, Sırp müzisyenlerle ortak çalışmamız oldu Brezilya abi Akdeniz Brezilya en önemlisi yani. tabi sonra Ankara'da e, Cenk ile çeşitli projeler yaptık ona da selam olsun buradan eee hmm. Yani aklıma gelenler bunlar. Çok, evet. Ali Fuat var. Ali Fuat var. Ee, Birçok arkadaşta evet. Celal var. Celal Sezer Ankara'dan. Hı -hı. O çok değer verdiğim bir kardeşimiz. Peki bir örnek dinleyelim mi Rodos konserinden? Ee, evet onu da söylememişiz. Söylemiş olarım. 2009 yılında Hı -hı. E, sevgili arkadaşımız Ayla Hı -hı. vasıtasıyla Hı -hı. tanıştık onunla. aileye sen de tanıyorsun. Biliyorum evet. Pazartesi dergisinde. Aynen, hmm. aynen. Pazartesinin Seramik bir mekanı sanatçısı. vardı biliyorsun. Biliyorum. soru Bodrum'a taşındı. İşte o aynen. mekan da mesela çok özel bir yerdi. Çok <gülüyor> e, güzel zamanlarımız oldu. Biliyorum, biliyorum. Ee, şey, ne bileyim çeşitli toplantılardan e, hocaları, müzisyenleri oraya davet ettik. Beraber müzik yaptık. Doğru. E, Murat ile de orada çok zamanlarımız oldu. Hı. Selam olsun. En yani son Alaçatı'da, gelen. Alaçatı'da birlikte olmuş. Tabii Alaçatı'da. 2014'te Şimdi 2009'da <gülüyor> e, Rodos Adası'nda kıyıda bir küçük tavernada ortak bir konser yaptık. Tavernanın sahibi ben buraya Türkleri getireceğim mutlaka diye bir söz vermiş kendine. Hı hı. <gülüyor> Gittik oraya. E, Zeybek topluluğu ve e, sevgili Ayla'nın eşi Kostas Çekas. Kostas Çekas. Kendi topluluğuyla biz sekiz müziysen bir araya geldik. E, çok da güzel bir konser oldu. Panayota Mihaili Buzuki, Buzuki Kosta Ko K Kosta çaldı. K Kosta çakas, Gitar vardı. Ee, solistimiz bu parçada Panagiotta Mihaili. Tamam. E, Onun bilenler olabilir. İzmir Hatırası albümünde evet, e, aynı albümde yer aldık. Yani Hı -hı. ona misafir sanatçı olarak çağırdım. Hı -hı. Şimdi de Zeybek topluluğumuzda değişmez solist olarak e, Tuba ile beraber o da yer alıyor. Hı -hı. Ee, parçamızın ne, ne adı Aftotauradi Toscotino bir Stavroscionakos bestesi 50'li yıllardan, Hı -hı. klasik Revetico döneminden. Sözlerini de e, Kostas Kofini, Kofiniotis yazmış. Çok sevdiğim bir şarkı. Tamam. Kostasın solosuyla beraber dinleyelim istersen. Peki dinliyoruz. Çeviri ve Altyazı Muammerciğim, e, yani bana göre hani açık radyo'nun bir önemli özelliği de yani işte bugün bütün dünyaya yayılan iklim anormalliklerini ve ya, ...ekolojik yıkımı yıllar önce yani baştan beri e, bize anımsatmasıydı. Yani işte bugün... Bu, Israrla ve evet, inatla. Evet inatla, inatla. Evet gerçekten öyle. Mesela e, Britanya'da başlayan bir yok oluş isyanı var bugün. İşte İsveç'ten Bretta aracılığıyla yayılan iklim için okul grevleri var. Yani Türkiye'de de bunun izdüşümleri var yani... Yani uzun süre Türkiye'de bir doğa tahribatına karşı yükselen bir muhalefet var. Ve ben diyorum ki hani sanat özellikle müzisyenlere de çok iş düştüğünü düşünüyorum bu konuda. Tabii orada olmamız gerekiyor. Dün nasıl e, Fazıl Bey e, Kaz, Kaz aynen, aynen. bizim de bu konuyla ilgili her türlü etkinlikte e, orada olmamız onu görmemiz gerekiyor. Baştan beri zaten böyle bir tavrım var. 2010 tabii ki, tabii yılında ki. hatırlarsın Ergene Nehri için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. İşte sen de katılmıştın. 80'li yılların ortasından. Ki öncesi. E, Antikluer platform vardı Harik. o zaman çok e, ses getirmişti. Daha aynen. O zamandan. Aynen, aynen. Bu konulara yani insan olan herkes gibi ben de duyarlıyım. Kesinlikle. E, yani balinaların <gülüyor> midesinden çıkan poşetler <gülüyor> beni mahvediyor yani çok çok rahatsız oluyorum her gün bu Aha. bu tarz haberleri çok duyuyoruz ee, dünyayı sınırsız bir kaynak gibi düşünüyoruz Halbuki... daha doğrusu biz düşünmüyoruz karar vericiler Doğru. Evet. E, yukarıdakiler böyle düşünüyor ve e, ne bileyim e, onların tek derdi araba satmak efendim evet. yol yapmak filan yani başka öncelikler e, dikkate alın mı evet Doğru. Yani orada olmamız gerekiyor. 20 Eylül itibariyle de evet. yığınsal bir etkinlik bu, evet. yapılacak İk diye düşünüyorum. İktim için okul grevi şey bir konser olacak. Sanıyorum sen katılıyorsun. Sumru, Ağır Yürüyen var. Başka müzisyenler de olacak. Daha bir sürü çok çok katılım olacağını düşünüyorum. Bir de <gülüyor> e, tek dileğim e, bu işin e, gençlerin öne yak olması bir yana... Evet. E, ...büyüklere de bize de sirayet etmesi <gülüyor> ve... E, ...çünkü... Tamam gençler bizden daha çok yaşayacak ama sonuçta evet. bu dünya bizim hepimizin. Doğru, doğru Büyüklerin de bu işin içine aktif olarak girmesi benim umudum. Ben de öyle umuyorum. Kedileri köpekleri konuşacaktık ama onları ha, bize... şey şu Narman bir daha sefere tamam. <gülüyor> Narman lahanın son halini biliyor musun? Bilmiyorum ama ya, bilmiyorum. Yani yıkıldı. Anımsarsan hani oraya giderdik plak almaya denizden senin arşivin için kediler sarardı. Evet. Yani yere Altınızı. otururum pisipisi pisi <gülüyor> dedim <gülüyor> mi? <gülüyor> böyle... En az on tane. Evet. Geçen gün içinden geçtim de yani bilmiyorum ruhsuz bir şey olmuş abi. Tabi tabi. Be ne Bedir Rahman'ın izi kalmış orada. O ne kedilerin, kedilerin ne çevremi sarışını denizin. unutamam yani. Hayvancıklarım. Evet. Ne yazık İstanbul avucumuzdan kayıp gidiyor. Ama annemde de on tane kedi var. Merak etme Öyle sen bir de bir tane var. Ha, Biliyoruz. Evet pamuk. Onlar sırayla böyle at gibi yemek şeyinin başında. Aynen. E, yemeklerinin başında. Doğru. Muhammer'cim programın sonuna geldik. vallahi o kadar çok konuşacak şey var ki. Bu üçüncü konuk edişim seni. 2018 geçen yadaki kez. Bu İnşallah. Üçüncü, devam edelim. Vallahi dinleyicilerden yani, bir şikayet almaz. Umarım. Bilmiyorum. <gülüyor> Herhalde şikayet eden de yazardı. Ee, şöyle bir küçük anonsum olacak. Hani Tutku ve Emek demişti ki ben hani Masis Aram Gözbek de böyle bir insan. Şimdi e, bu akşam şöyle 22-26 Ağustos'ta Ohrit Korolar Festivali'nde Boğaziçi Gençlik ile meşhur festival festivaldir o, Evet. Oraya gidiyorlar. İşte hatta dün Sultanahmet'te bir prova yaptılar ki yani şeyin özelliği bu. Masis prov provalarında insanları açıyor. Beni de davet etti ama gidemedim. Bu akşam da 20-30'da Beyoğlu Ses Sinemasında bir lansman ...konseri olacak. Yani sen de davetlisin... ...ben de davetliyim eğer uygun olursan. Herkesi bekleriz ee, oraya. Aynen. Ee, orada da... ...Ohri'de de başarılar diliyoruz. Masis ve arkadaşlara. Kesinlikle. Valla program çok geçti. Ben bu arada destekçim... ...sevgili Ömer Dikere... ...çok çok teşekkür ediyorum. Ee, peki dinleyicilerimiz seni... ...nereden takip edebilirler Muammer'cim? Yani bir kez bütün daha bütün satırsam. sosyal medya platformlarında Çarşamba bir ben. kere 13'te Tunan'ın beri yanı her ee, çarşamba bloğumuz var. Bir defa programın bloğu var. Hmm. Tunan'ın beri yanı blogspot.com hem e, güncel olarak yeni programları hmm. hem de e, 2012'ye kadar tamam. olan bütün programları oradan dinleyebilirler istedikleri zaman. E, Twitter olsun, Instagram olsun, Facebook olsun her yerde hmm. varım ben. Tamam. Eyvallah. Peki son bir sözüm var mı Amir'ciğim? <gülüyor> Şarkıyla kapatacağız. Dinleyicilerimize demek Vallahi istediğim. Vallahi herkesi hmm. sevgiyle selamlıyorum. Umarım e, bu programdan sıkılmamışlardır. Hmm. Biz biraz böyle e, ne diyelim? Muhabbet. E, alternatif hmm. bir yerde durmaya çalışan insanlarız. Evet. E, sevgiler yolluyorum herkese. Hmm. Diyelim. Zamanımız var mı hala bir şey çalma? Vallahi, evet var. Çok kısa bir dinletebiliriz. Evet azıcık dinleyelim başından ee, o zaman. Menemen'den Hantuman Zeybe'yi dinleyeceğiz. Tamam. Bağlı olarak da yine İzmir'den Soğuk Uyu Zeybe'yi tamam. enstrümantal. Tamam. Ee, 2006 yılından Cemal İşreği konser Hı, salonundan dinleyeceğiz. Tamam. Çalabildiğimiz kadar. Hı. Sevgili dostlar haftaya 13'te pazartesi günü 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmeyi diliyorum. Nice 25 yıllara Muammerciğim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. İyi Bir haftaya değil çarşamba günü buluşacağız. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Görüşmek üzere. Esen kalın.